Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Eussalatu vesselamu ala Resulillah. Şer'i bir sebep olmadan bir Müslümanın başka bir Müslümanla üç günden fazla dargın durması. Şeytanın attığı adımlardan, çalışmalardan biri de Müslümanlar arasında dargınlık peydah etmektir. Birçok insan, şeytanın adımlarını takip ederek, şer'i olmayan sebeplerle Müslüman kardeşi ile dargın durmaktadır. Dargınlık sebepleri bazen maddi, bazen manevi, bazen intici ee, kırıcı, küçük bir yanlış hareket sebebiyle olabilmektedir. Bir yıl veya daha fazla süren dargınlıklar olabilmektedir. Bazı insanlar darıldıkları insanlara bir daha asla e, selam vermemekte, onlarla bir araya gelmemekte, onlarla asla konuşmamakta, evlerine gitmemekte ve ev, onları evlerine davet etmemektedirler. Darılan kişi, e, e, kişi kendisine darılmış olduğu bir arkadaşını yolda görse ondan yüz çevirmekte. Onu bir mecliste görse onunla tokalaşmamaktadır. Hiç şüphe yoktur ki bu ve benzeri durumlar İslam toplumlarında olmaması gereken nahoş durumlardır. Yine hiç şüphe yok ki bu gibi durumlar toplumda kardeşlik bağlarını zayıflatmakta, toplumsal muhabbeti azaltmaktadır. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı İslam'ın bu konuda verdiği hüküm çok şiddetlidir ve ceza da buna paralel olarak çok ağırdır. Ebu Hureyre'nin Allah ondan razı olsun bu konuyla ilgili peygamberimizden merfu olarak rivayet ettiği hadis şöyledir La yehillu limuslimin en yahcura ekhahu fevka thalâfe fevka thalâfin femen hecera fevka thalâfin femâte dekhalen nâr <gülüyor> bir müslümanın müslüman kardeşi ile Üç günden fazla dargın durması kendisine helal olmaz. Kim ki Müslüman kardeşiyle üç günden fazla dargın durur da bu durum üzerine ölürse ateşe girer. Ebu Davud'un rivayetinde 5. cilt 215. hadis şerif. Sahihul camide 7635. hadis Ebu Harraş el-Eslemi'nin Allah ondan razı olsun merfu olarak güvayet ettiği bir hadiste şöyle buyurulur. من هجر seneten, سنتا bi بسفك دمه Kim ki Müslüman kardeşiyle bir sene dargın durursa onun kanını akıtmış gibidir. Dargınlığın sebep olduğu kötülük olarak kişinin Allah'ın rahmetinden mahrum kalması yetmez mi? أبو هريره مرفوض olarak في ettiği التي هذه الشيئة تُعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد فيغفر لكل عبد فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوه ev erikû yani akhirû hâzeyni hatta yefiâ bu hadisin manası şöyledir insanların amelleri haftada iki kez Allah'a sunulur bu iki gün pazartesi ve perşembe günleridir bu günlerde her mümin kulun günahı affedilir Allah affeder fakat Aralarında dargınlık bulunanlar bundan hariçtir. Onlar için şöyle denir, bu ikisini bırakın veya onları erteleyin ta ki dargınlıklarından dönene kadar, ta ki barışana kadar. Yani bir Müslüman eğer bir başka Müslümanla dargınsa, üç günden fazla dargın duruyorsa, onun amelleri Allah'ın katına yükseldiğinde kabul edilmiyor. O'nun yani günahları affedilmiyor. Bu çok tehlikeli bir durum. O'nun günahları affedilmiyor ta ki onlar barışına kadar. Bu hadis-i şerif Müslim'de rivayet edilmiştir. 4. Cilt 1988 no'lu hadis. Yani burada önemli olan bilmeniz gereken şey dargın durduğunuz insan belki değerli bir insan olmayabilir. Ama burada heba olan sizin kendi nefsiniz. Çünkü günahlar affedilmiyor. Günahlar affedilmiyor. Allahu Teala şu iki kişinin defterini, dosyasını geri gö gö gönderiyorum. Bunlar barışana kadar bunları Affetmeyeceğim diyor. Yani o ameller içerisinde günahları Allahu Teala affediyor. Bu iki kişininkini affetmiyor. Demek ki burada dikkat etmemiz gereken şey günahlarımızın affedilmesi için de olsa dargınlığa son vermektir. Aralarında dargınlık bulunan kişilerin birisi tövbe ederse gidip dargın bulunduğu şahsa selam vermeli, onunla konuşmalıdır. Şayet karşısındaki kişi ona karşılık vermezse artık hükümlülük onun üzerine kalmaktadır. Ebu bu Eyyub'un merfu olarak rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyruluyor. La yahillu li rajulin an yahjura akahu fawqa thalath layalin salam. Bir kişiye Müslüman kardeşi ile üç günden fazla dargın durması helal olmaz. Karşılaşırlar da birbirlerinden yüz çevirirler. Bu durumda onların en hayırlısı, en hayırlı olanı selam vermeye diğerinden önce başlayandır. Bu hadis-i şerifte, Buhari'de Fetul Bari, 10. cilt 492. hadis-i şerif. Biraz önce vermiş olduğum manada, Sanıyorum bir yanlışlık oldu. Orada amelleri kabul edilmez dedik. Hayır amelleri kabul edilmez değil de günahları affedilmez olarak değiştirelim. Yani ameller kabul ediliyor ama günahları affedilmiyor. Ta ki barışana kadar. Şayet bir kişiden uzak durmanın sebebi o kişinin namaz kılmaması veya ahlaksızca bir yaşam sürmesi ise bu durumda eğer o kişi ile alakayı kesmek o kişinin bu yanlıştan dönmesine yaptığı günahları tekrar etmemesine sebep olacaksa bu uzaklaşma caiz olur. Ve şayet o kişi bu uzaklaşmadan ters yönde etkilenip daha da günah bataklığına batacaksa bu durumda o kişiden uzaklaşmayıp nasihat ve irşada devam etmek doğru olacaktır. Son olarak ee, diyoruz ki bu kitapta Öncelikle göze çarpan yaygın haramları konu ettik. Yüce Allah'tan kalbimize günahları ile kendi arasına arasında engel olacak korkuyu vermesini, günahlarımızı affetmesini, hatalarımızı bağışlamasını, bizi helal ile rızıklandırıp harama muhtaç etmemesini, bize fazlından vererek bizi başkalarına muhtaç etmemesini tevbelerimizi kabul etmesini ve bizi günahlardan arındırmasını niyaz ederiz muhakkak ki o her şeyi duyan ve duaları kabul edendir evet bu kitabın müellifine de buradan dua edelim Allah kendisini taksiratını affeylesin Allah yapmış olduğu bu hayırlı çalışmayı kabul eylesin Allah ahirette bu çalışmayı salih amel kefesinde, ağır basan büyük bir amel olarak kendisine hediye eylesin. Bu ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu alâ nebiyinâ Muhammed ve alâ âlihi ve sahbi ecmaîn. Fatiha.